Hava tahmini yapılıyor Hava tahmini yapılıyor. Bugün yağmur yağacak oysaki bunu tasdik etmek kahini tasdik etmek gibi sayılır mı? Yok. Çünkü bu genelde dikkat ediyorsanız diyor hava şartlarını konuşan şahıslar diyor ki yani bu hepsi tahminen konuşuyorlar. Tahminen konuşuyorlar demiyor ki yüzde yüz yağmur inecek yüzde yüz mesela şu inecek bu inecek demiyor tahmine söylüyorlar ve bu tahmin yine mesela bu felek alimleri şu anda mesela dikkat ediyorsanız Türkiye'de olsun Söyde Arabistan'da olsun nerede olursa olsun azanlar, ezanlar neye göre okunuyor takvimlere göre okunmuyor mu evet. Türkiye'deki imam camide ezanı takvime göre okumuyor mu bu takvimi hazırlayan kimdir? Bu felekçilerdir. Buradaki şer, hava şartlarını tespit eden yine onlar. E niçin orada uyuyoruz, niçin burada mesela konuştukları zaman diyoruz ki hayır bu küfürdür. Ve biz mesela böyle bir şey yaptıkları zaman, biz de, yani bunlar tahmin tahminen konuşuluyor. Ve hakikaten de bak dikkat ediniz mesela geçen hafta, buranın hava şartları ne dediler? Dediler ki 800 güne kadar havalar yağmurlu olabilir. Hakikaten de oldu değil okullar mi tatil oldu. okullar tatil oldu yağmur ve nice seller aktı nice insanlar öldü nice evler yıkıldı ha, he her taraf tamam. nice nice evler yıkıldı bu seller şeyinden dolayı sekiz gün bunu ner, nereden biliyorlar hava şartına bunlar işte bu hava şartlarının bir ilmi var tamam mı bu ilme göre hareket ederken hepsi tahminlere göredir yüzde yüz özellikle burada söyley Arabistan'a Arabistan diyor ki vallahu alem. Konuşta. Şöyle şöyle olacak vallahu alem diyor. Evet. Dolayısıyla bunları tasdik etmek kahinleri tasdik etmek gibi değildir. Yani bunları tasdik etmek şirk veya köfür küfür değildir. Vallahu alem.